sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat halalet, her dalalette ateştedir. Allah hepimize hayır işlemeyi nasip etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Cennette cemalini görenlerden eylesin kardeşlerim. Rabbimiz ve Ey kullarım benim afiyet verdiklerim müstesna Hepiniz günahkârsınız. Öyleyse benden mağfiret dileyin ki sizleri bağışlayayım. Ve yine benim hidayete ilettiklerim hariç hepiniz dalalettesiniz. Öyleyse benden hidayet dileyin ki sizi hidayete ulaştırayım diyor. Uzun bir rivayet. Bugünkü mevzumuz inşallah büyük günahlar üzerine olacak. Ve bunların alametleri görünen halleri neler? Onun üzerine. Böyle bir hadisten başlamayı uygun gördüm. Çünkü bizler imanı da veyahut bize verilen birçok nimeti de kendimiz elde ettik tipinde tavır takınabilen Rabb'i unutan yaratıcıyı unutan çok çabuk değişebilen insanlar olmuşuz. İşte Allah Azze ve Celle Resulünün diliyle hepiniz günahkarsınız. Öyleyse benden tövbe dileyin ki, mağsır et dileyin ki sizi bağışlayayım. Ve yine hepiniz hidayete muhtaksiniz. Yani doğan çocuk Müslüman olarak doğmuyor kardeşlerim. Bugün şu topraklarda yaşayan insanlar kendini Müslüman olarak görüyorsa doğar doğmaz otomatik yani çocuğunuzu ne görüyorsunuz? E, Avrupa'ya gidin. Hristiyan da çocuğunu olarak görüyor? Hristiyan. İsrail'e gidin. Yahudina görüyor? Yahudi. Japonya tarafına gidin. Onlar da çocuklarını ne görüyor? Budist veya putperest olarak görüyor. Allah Azze ve Celle'nin Resulü her doğan çocuk İslam putrafı üzerine doğar diyor. Ana baba neyse Yahudi ise Yahudi. Hristiyansa Hristiyan. Meclisi ise meclisi. Müşrik ise müşrik yapmaya çalışıyor. Ama mükellef olduktan sonra kul artık yolunu ne yapıyor? Kendisine ulaşan doğrularını düzeltiyor. Evet. Bugünkü mavzumuz büyük günahlar dedik. Büyük günahlar azabı büyük olan günahkar günahlar anlamına gelir kardeşlerim. Ve kelimede kebir, büyük ve büyüklük taşlama kelimesinden Allah'ın emirlerine karşı gelme, aykırı davranma, büyük suç anlamlarına gelen günah kavramı iki kısmı ayrılarak değerlendirilir. Bu yanlış fiillerin bir kısmına büyük günah, yani günahı kebair, bir kısmına da küçük günah denilmiştir. Bu bizim akidemizde ayırdığımız iki önemli noktalardandır. Ve biri de kendi arasında ikiye ayrılır. Bir nefse dönük, iki insanlara dönük olarak. Ama Allah kendisinden razı olsun. İbn Abbas aslında diyor, büyük veya günah, küçük günah kabiri yoktur diyor. İşlenen zata baktığımızda diyor. Yani Allah Azze ve Celle şunu sirdan alıp şuraya koyma diyorsa... Sen de bunu alıp buradan şuraya koyuyorsan, kimin emrini ihlal ettiğini ne yapma, önce bir düşünmek gerekir. Ve Allah Azze ve Celle kardeşlerim, eğer yasakladığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin için küçük günahlarınızı örter ve sizi şerefli bir makama koyarız diyor Nisa 31'de. Ve küçük kusurları dışında, büyük günahlardan ve edepsizlikten kaçınana gelince bil ki Rabbinin affı bol bol olandır diyor Necim 32. Şimdi bu ayetlerde geçen kebair ve zunut kelimeleri büyük günahları gösterirken seyye çoğulu seyyat ve lemem kelimeleri de küçük günahları gösterir. Hangi günahın büyük günah olduğu hususu işe? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleriyle açıkla kavuşturulmuştur. Ve Allah Resulü ve Vesselam büyük günahları sayarken Allah'ın sizi yarattığı halde ona nitler yani eşler koşmanızdır diyor. Günahların en büyüğü budur kardeşlerim. Allah bize de neslimize de Allah'a şirk koşmaktan veri buyursun. Bu günahların en büyüğüdür. Sonra ana babaya asi davranma. Sonra komşu kadınıyla zina etme. Sonra faiz yeme. Sonra haksız yere adam öldürme. Ve böylece ne yapıyor? Devam ediyor. Evet. Allah bizleri mağfiret etsin. Günahın büyüğünden de küçüğünden de bizleri uzak kılsın. Şirk, diğer derslerde ve de devamlı gündeme getirdiğimiz gibi insanın bütün amellerine ne yapar? götürür ve şirk işleyen asla cennete ne yapamaz giremez bugün bakın insanlarla bizim ayrıldığımız noktalara hep bunlar değil mi kardeşlerim yani ehl sünnet vel cemaatin yolundan ayrılan birçok fırkalara bakın bugün hep itikatta şirke giren insanlardır bugün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ölüm anında Allah Yahudiye Hristiyana lanet etsin onlar ölen salih insanların kabirlerinin başını ne yapmışlar? Türbeler haline getirmişler ve tavaf etmişler. Onlardan bir şeyler istemişler. Bayram yerine çevirmişler. Sakın sizler öyle olmayın dediği halde, bugün nereye giderseniz gidin, bir türbe var mı? İnsanlar hep ondan bir şeyler istemiyor mu? Veyahut onu aracı kılmıyor mu? Veyahut başlarına bir bela, bir musibet geldiklerinde, yatış, yetiş yapayım, yatış şeyhim gibi birçok şeylere ne yapıyorlar? Gidiyorlar veyahut da rabıta dediğimiz pisliklere düşebiliyorlar. Veya da boyunlarına bağladıkları birçok tılsımlarla veyahut koruyucu veyahut cevşen dedikleri şeyleri araya koyarak itikatlarını ne yapıyorlar? Yıkma yoluna gidiyorlar. Veya yeni doğan bir çocuğa bir maşallah takma veyahut kapılara atmalı takma veyahut İneklerin boynuna o gök boncuktan takma, araba alıp oraya nazar boncukları takma gibi birçok şeyler insanların e, itikadlarını yani Allah'a olan güvenlerini bırakıp oradaki bir eşyaya bir taşa ne yapıyorlar? Koyuyorlar. Bu da günahların nedir? Büyüklerindendir. Ve Allah Azze ve Celle'ye sevgide, korkuda, istemede, sığınmada Adaf adamı da nelerdir? şeklerdir. Allah bunu ne yapmıyor? Affetmiyor. Ondan sonra sırasıyla ne yapıyor? Geliyor. Kardeşlerim, büyük günahların da belirtileri vardır. Mesela kendisine bir hat cezasının tereddüm etmesi, yani uygulanması. Bu da nedir? Büyük günahlardandır. Mesela haksız yere birini öldüreme ne yapılır? Karşılığında ses edilir değil mi? Evli ve dul zina etmişse taşlanarak öldürülür. recm edilir. Bekar zina etmişse yüz sopa vurulur ve bir sene ne yapılır? Sürgün edilir. İçki içmişse kırk sopa vurulur. Yani bunun gibi hak cezaları vardır. Yine Kur'an ve sünnette azap ve ateşle tehdidin varlığı vardır. Yani siz iyi günah istiyorsunuz. Size hiçbir şey yok denmez. Muhakkak kişinin günah işlediğinde cehennemde şuraya gidecek diye Kur'an ve sünnette gelen neleri vardır? Tehdit vardır. Yine günah işleyen insana İslam'da mümin mi denir? Sonuçluk mı denir? Yani ismi de ne yapar? Değişir. Normal hoşa giden bir lakap değil. Ünvan değil. Hoşa gitmeyen ve zemmedilen bir isim verilir ki günah işleyenin adı fasık olur ve yine günahın belirtilerinden birisi hanginiz günah işleyene dua edersiniz günah işleyen her zaman lanete ve bedduaya nedir uğrar bu da failin lanetlenmesidir evet bu görülen dört belirti insanın hiç de hoşuna gitmeyen belirtilerdendir ve bu büyük günahın direkt takıldığında, vitrinde görülen maddeleridir. Başka bir tarifle de kardeşlerim, kebire üzerinde ısrar eden sagire, yani küçük günah ise kendisinden istiğfar edilen günahtır. İbn-i Mesud, büyük günahları tarif ederken, Allah kendisine razı olsun, Allah'a şirk koşma, Allah'tan ümit kesme, ve Allah'ın cezasından emin olmaktır demiştir. Allah kendisinden daha az olsun. Şirki ki üzerinde biraz durduk. Peki Allah'tan ümit kesme derken neyi kastediyor, anlıyor musunuz? Tabi. Ayet-i kerimede ne diyor? Mümin kâfrt da yanlış hatırlamıyorsam, Allah azze ve celle benden isteyin benden. Benden istemeyeni hor ve hakir olarak ne yaparım? Cehenneme sokarım diyor. Burada ne demek istiyor? Hiç dikkat ediyor musunuz kardeşler? Müslüman her halükarda Allah'a dua eden, iyilikte yani varlıkta veya düşkünlükte bundan devamlı bir şeyler isteyen, hamdeden yani ayakkabı bile giyerken ne yapma? Dua eden onunla ihtibatı koparmayandır. Hadis-i şerifte geldiği gibi ayakkabının diyor tasması düşse tokası onu ne yap? Tamirini Allah'tan iste. O sana bir sebep takdir etmese, sen onu ne yapamazsın? Tamir ettiremezsin. Bu kadar irtibatlı. Eğer Allah'tan istemiyorsan, ondan ümidi ne yapmışsın? Kesmişsin. Dikkat edin, Allah'tan ümidi kesenler de ancak nelerdir diyor, kafirlerdir diyor. İşte i̇bn Mesut Mesud da, Allah kendisine razı olsun, Allah'tan ümidi kesmek ve Allah'ın cezasından emin olmak. Yani ben istediğim gibi günah işlerim. Yani bana bir şey yapamaz kitimde hareket etmek ki bu da günahların büyüğündendir. Hani bazı insanları görürsünüz. Bir kere işler bir bakarsınız ki adam çok pişman olmuş, tevbe etmiştir. Ama bazılarına bir bakın sanki beş vakit namazmış gibi namazdan da daha çok duyarlı olarak günahlarında ısrar eden insanları görürsünüz. İşte cezadan emin olduğunu zannedenler bu insanlardır. Allah kendisine razı olsun. İbn Abbas'a büyük günahları bakın şöyle tarif ediyor. Üç çeşit belirtisi vardır diyor. Birincisi Allah'ın yasak ettiği şey büyük günahtır. İkincisi Allah'a isyan demek olan şey büyük günahtır. Üçüncüsü Allah'ın hakkında azapla, lanetle veya gazapla hükmünü bildirdiği her fiil büyük günahdır diyor. Demek ki büyük günahın diyor i̇bn Abbas'a göre üç tane belirtisi var. Birincisi Allah'ın yasak ettiği her şey büyük günahdır. Yani şunu yapma diyorsa, onu insan yapıyorsa, sohbetin başında da dediğimiz gibi i̇bn Abbas'a göre, bu tanıma göre büyük küçük günah yoktur. İşleme makam önemlidir. Burada Allah bir şey yasak diyorsa bunu çiğneyen büyük günah işlemiştir. İkincisi ise Allah'a isyan olan her şey büyük günahtır. Allah diyor ki zina etme, içki içme, faiz yeme, üf bile deme ana babaya. Bunlar nedir? Yapıyorsa zıddını büyük günahtır. Ve yine Allah'ın hakkında azap, lanet ve gadatla bildirdiği her mesele büyük günahtır diyor. Evet. Demek ki kardeşlerim bu ortak tarife göre şöyle bir toparlayacak olursak büyük günah yerine getirilmesi gerekli olarak Allah tarafından bildirilen bizlere direkt istenen meselelerde bunları ihlal etme, bunlara itaat etmeme nedir? Büyük günahlardandır. Büyük günahlardan biri inanca taalluk edip insanı küfre götüren, diğeri ise sadece fiile taalluk edip inanca taalluk etmeyen olmak üzere ikiye ayrılır. Tekrarlayayım mı? Büyük günahlar birisi direkt itikata taalluk eder, insanı dinden çıkarır. Ama öyle fiiller de vardır ki direkt ee, küfürdür, büyük günahtır ama insanı din dairesinde ne yapmaz? Çıkarmaz. Aynen ki e, zikrettiğimiz rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü ve büyük günahları sayarken ne diyor? Allah'ın sizi yarattığı halde şirk koşmanız, ana babaya asi olmanız, faiz yemeniz diye devam ediyor. Şimdi birinci maddedeki hangisine girer? Şirk. Allah'ın yasak kılıp da yapıldığında e, İslam'dan çıkaran ki buna nedir? Şerittir. Ama ikincisi ise ana babaya asi olma veya adam öldürme veyahut faiz yeme. Bunlarsa insanı ne atmış? Dinden çıkarmaz ama büyük günah mesabesindedir. Buna anlatabildim mi? Yani biri dinden çıkarıyor, biri ise İslam dairesinde bırakıyor. İslam'ın aslı var. Ama cezaya, lanete, gazaba müstahak ediyor. Çıkaranı var, çıkarmayanı var. Ve günahların tasnifine baktığımızda e, bunlar 17 tane olup e, gruplandırmaya girilir. 4 tanesi kalbin amellerine. Yani Allah'a şirk koşma, günahda ısrar etme, Allah'ın rahmetinden ümit kesme ve Allah'ın azabından kendini emin sayma. Bu dört tanesi kalpten alakalıdır ve insan dinden çıkarak. Dört tanesi ise dilin amellerine girer büyük günahların. Birincisi yalan şahitli kardeşlerim. İkincisi evli bir kadına zina iftirası yapma. Üçüncüsü yemini kavmuş dediğimiz e, yalan yere yemin etme. Ve üçün, dördüncüsü ise şihir. Bu da ee, dile gelen amellerde şiirde insanı burada dinden çıkaran küfürlerdendir. Üç tanesi de mideyle alakalıdır. İçki, sarhoş etici içecek içmek, yetim malı yemek ve bile bile faiz yemek ve bundan alakalı devam ediyor. Zina, livata, e, haksız yere cana kıyma, hırsızlık, cihattan kaçma, Allah yoluna mücadeleye gitmeme ve ana babaya asi olma diye büyük günahlar Böyle bu şekilde ne yapılmıştır? Sayılmıştır. Allah günahın büyüğünden de küçüğünden de e, uzak duranlardan eylesin bizleri. Maalesef insan e, bu gibi şeyleri dikkat etmediğinde yani imanı artıran bilgiler elde etmediğinde ortam, yer, yalnızlık yani kişinin yalnız kalması birçok sebepler insanları günaha çok rahatlıkla ne yapabiliyor düşürebiliyor Allah subhanahu ve teala her halükarda kendisinden korkanlardan eylesin ve sohbetin başında da zikrettiğimiz ayet kelime kerimede dediğimiz gibi o güzel davrananlar ki günahın büyüklerinden ve çirkin işlerinden kaçınırlar yalnız küçük hatalar işleyebilirler şüphesiz de bunun da denistir diyor. Şimdi hadis-i şeriflere baktığımızda abdest aldığımızda ellerimizden yüzümüze geldiğinde kafamızı meshedtiğimizde ayağımızı yıkadığımızda küçük günahlar ne yapıyor? Hep dökülüyor değil mi? İnsan şöyle bir düşündüğünde ya biz günah makinası mıyız ki aldığımız her abdest bizim günahlarımızı döküyor böyle düşüneceğimize şöyle dilimizden çıkanlara gönlümüzden geçenlere gözümüzden bakıştı, baktıklarımıza ellerimizden yaptıklarımıza ayaklarımızdan yaptıklarımızı şöyle bir düşünsek bir dahakilerde böyle düşünmeye sebep kalmaz değil mi? Allah hepimizin imanını artılsın. Maalesef Allah'tan gafil olunduğu her noktada muhakkak bize verilen bir huzurla İnsan günaha ne yapabiliyor? Çok rahatlıkla sapabiliyor. Allah'a hamdolsun ki Rabbim subhanahu ve teala günahları küçük, büyük diye ne yapmış? Ayırmış. Eğer hiç ayrılmasaydı ki haricilerle bizim aramızdaki bu noktada fark nedir biliyor musunuz? Onlar küçücük bir günah da istiyorsa bir insanın ebedi cehenneme gideceğine inanırlar ve insanları alevittak cehenneme postalarlar. Ehli sünnetin itikadı ise günahlar e, üçe ayrılır. Kişinin kendi nefsine ait, kullara ait ve Allah'a ait olan e, meselelerdir. Kendi nefsi ise Allah'ın meyşiyetine kalmıştır. Allah dilerse azab eder, dilerse affeder. İntihardı, içkiydi, işte sigara içmesiydi, işte ne bileyim küçük günahlarıydı bir de kul hakları vardır ki buna da Allah azze ve celle ne diyor karışmayacağını söylüyor ve müflis rivayetini hatırlayacak olursanız ne diyor kul mahşer yerine birçok ameliyle gelir ve ufku doldurur diyor ama ona zulmetmiş ona iftira etmiş ona tecavüz etmiş onun malını vermemiş ona küfretmiş işte onlardan diyor tek tek amelleri alınır karşıdakilerine verilir ve kendisinde de hiçbir şey kalmaz. Daha da devam ederse farzıdakinin günahı alınır. Buna verilir. Bir ne yapar? Cehenneme düşer diyor. Rabbim bizi de neslimizi de böyle duruma düşmekten alıkoysun. Rabbim Demek ki gündeyiz kılmış olduğumuz 5 vakit namaz bizim e, günahlarımıza neymiş? Kefaretmiş. Peki namazın insanı her türlü fahşadan, her türlü günahtan koruduğunu ayet-i kerimede okuyor muyuz? Sahabenin nasıl namaz kıldığını okudunuz mu? Mesela cumartesi günkü dersimiz dünya hayatıydı. İnşallah size de isteyeyim o dersi. Sahabe namaza durduğunda sanki son namazıymış. Artık o namazdan sonra hayatı devam etmiyormuş gibi kılardı. Öyle kılınan, huşulu kılınan bir namaz insanı her türlü suhuçtan, fahşadan, günahtan korumaz mı? Korur değil mi? Bugün kılınan namazlara baktığımızda bilmiyorum tarifine gerek var mı? İşte o namaz size huşu içinde kılamıyorsanız, gereği gibi hakkını veremiyorsanız demek ki de birçok müşkilat var ki Aynısı namazımıza da ne yapıyor? Yansıyor. Bir gün Allah kendisinden razı olsun. i̇bn Abbas mescide geliyor. Mescitte adamın birisi böyle durmuş namaza tilki gibi her tarafa baktığını, orasını burasını şöyle kaşıdığını görüyor. Eğer diyor onun talbinde biraz iman olsaydı, Allah'tan hayal ederdi, sağa sola bakmaz. Orasını burasını ne yapmaz? Uğraşmazdı. Bizim zamanımızda diyor kişi namaz kılarken sezde ettiği mahalle bakar başka hiçbir şeyle meşgul olmazdı. Ve çarşıya gittiğimizde herkesten ne yapabilir? Alışveriş yapabilirdik. Şimdi ise diyor çarşıya çıktığımızda falan oğulların dışında diyor alışveriş yapacak güvenilir kimse kalmadı diyor. Bakın bir namazdan Taneriye kadar ne yapıyor? Gidiyor. Rabbim bizlere mağfire etsin, yaptığımız ibadetleri hakkıyla yerine getirenlerden eylesin unutmayalım. İstemiş olduğumuz her ibadet aslında bize bir şey kazandırıyor. Başka bir şeylerden de ne yapıyor? Koruyor. Düşünün şimdi bir orucu ele aldığımızda oruç insan için bir zırh kalkan değil mi? Değil mi? Kalkan. Namaz da aynı şekilde bizim için zırh kalkan. Zekat da aynı şekilde. Haç da aynı şekilde. Ama bunları yapmadığımız zaman namazı terk eden ne olur? Faziletini şimdi bırakalım bir de bu tarafına. Kim namazı terk ederse o müşrik olur diyor. Onlarla bizim aramızdaki ahit namazdır. Veya namaz sınmayanın İslam'dan nasibi yoktur. Birçok rivayetler gelerek ne yapıyor? Namazın dindeki yerini gösteriyor. Oruca geldiğimizde oruçta hakeza aynı şekilde günahları var. Zekat vermeyen 50 bin sene o vermediği maldan dolayı azap görür, sonra ikiden birine gider. Doğru mu? Peki, kadınımız olsun, erkeğimiz olsun, zekatın nisap miktarını bilir mi? Zekat nasıl hesaplanır bilir mi kardeşler? Hepimizin bunları çok iyi bilmesi gerekiyor. Unutmayalım ki, büyük günah işlemenin neticesinde yeryüzü fesat olur kardeşlerim kişinin serden işlemiş olduğu büyük günah sadece kendisine zarar vermez. Bu ne yapar? Yaşamış olduğu toplumu bir bir ifsad eder ve koskoca toplumun ifsad olmasına sebep olur. Onun için büyük günah işlemenin Allah'ın de muhakkak cürümü vardır. Müminin bunu çok iyi ne yapması bilmesi gerekir. İslam akait e, tarihinde çok mühim bir yere sahip olan büyük günah sahibinin ahiretteki durumu ise kardeşlerim şirk hariç büyük günahlardan birini işleyen kimse ölürse ne yapılır? Ya bağışlanır ya şefaata nail olur ya da günahı nispetinde cehennemde kalır temizlenir sonra ne yapar? Cennete girer. İman sahibi olduğu halde ebediyen cehennemde kalmaz, ceza kadar cehennemde kalır sonra Allah'ın rahmeti vesilesiyle cennete girer. Ehli sünnetin itikadı nedir? Budur. Kalbinde hardal tanesi kadar iman olan cennete ne yapacak? girecektir. Birçok fırkalardan ayrıldığımız nokta nedir? Burasıdır. Birçok fırka şefaatı ne yapar? inkar eder cennete, cehenneme ebedi olarak bakar ama ehli i sünnet günahı nispetinde cehenneme gireceğini ve hardel tanesi kadar imanı olan cennete gireceğini, cehennemden çıkacağını söyler. Ve şefaata da iman eder. Evet. Günahın özelliklerine geldiğimizde büyük günahları Allah Resulü'nün sallatu ve el-mubikat yani Mahvedici diye nitelendirmiştir. Kelimeye dikkat ediyor musunuz? Mahvedici. Sevap insanı ne yapar? İhya eder. Günahsa, Küçük olsun büyüğü olsun. Ne yaparmış? Mahvedici. Çünkü bunlar kesinlikle yasaklanan şeylerdir. Kim bunları bilerek, ısrarlı bir şekilde işlerse, şüphesiz o kişi, Allah'ı yeterince sevmiyor, ve ondan da çekinmiyor demektir. Kümlemi tekrarlayayım. Kim yasaklanan Allah'ın yasaklarına yaklaşırsa o Allah'ı sevmiyor, yeterince sevmiyor ve ondan da çekinmiyor demektir. Evet. Allah bizleri mağfiret etsin kardeşlerim. Demek ki kesin ifadelerle yasaklanan haramların karşılığı da büyük günahtır. Ama biz de beşeriz kardeşlerim. Bazen hata yapabiliriz, bazen günah işleyebiliriz. Günah işlemek de insanın hakikaten fıtratında olan bir şeydir. Allah Azze ve Celle insanın bu karakterini bildiği için elçiler ve kitaplar göndermiş ve insanları ne yapmıştır? Uyarmıştır. Günahları gösterip onlardan sakındırmış. Bütün günahların insana ve topluma zararlı olduklarını söylenmiştir. Ve gerçekten korkusuzca işlenen günahlar, pervasızca işlenen günahlar yüzünden de topluluklar ne yapmıştır? Fena olmuştur. Hatta birçok e, derslerde misal vermişimdir. İbn-i gelen bir rivayet var. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şu beş şeyi diyor, işlediğinizde sizden hayır namına bir şey ne yapmaz? kalmaz. Bundan birisi neydi? Alenen zinanın işlenmesi, zekatın verilmemesi. Sırf bunlara bakın. zinayı diyor alenen işleyen bir toplumda Allah o topluluğa diyor öyle bir bela verir ki diyor geçmişte insanlara nasıl salgın hastalık gibi gelip de e, onun devasını bulamadım bulamazdansa onlara da öyle bir bela verir arananlar da diyor şifasını bulamaz da Geçmişte mesela veba hastalığı vardı. Bugün günümüzde AIDS hastalığı diye ne var? Bir hastalık var. Tedavisini bulabiliyorlar mı? Ve zekatı hangi topluluk vermezse Allah onlara bir damla rahmeti ne yapmaz indirmez. Dağda otlayan hayvanlar, Emzik'teki çocuklar olmasa onlara bir damla rahmet vermezdir. Bakın demek ki günahlar yaşadığımız doğayı dahi ne yapıyor? yür. Hatta aldığımız bir nefesten dahi hastalık gelmesine ne yapabiliyor sebep oluyor. Yani bu da istenen günahlar yüzünden kabriste. Ha, bu noktada ben bu günahları işlemiyorum. Sen bu günahları işlemesen bile bunlara duyarsız kalıyorsan aynı belaya sen de müktelea ne yapıyorsun? Oluyorsun. Evet işten bir takım davranışların hata olduğunu bildiriyor ve onların yapılmasını yasaklıyor. Bu da insan fıtratına ters olan şeyler değil kardeşlerim. Allah bir şeyi insana yasaklıyorsa bu muhakkak onun nesine hayrını olan şeylerdir. Ve bu da aynı zamanda nedir? Bir denemedir, imtihandır. Şimdi bunu daha iyi anlamak için şöyle düşünün. Evlilere sesleniyorum. Çocuğunuza deseniz ki bana bir bardak su getir. Yapabileceği böyle çok rahat yapabileceği bir işi söyleseniz yerine getirmese ananı tak da kendin yap, kendin yap gibi bir ifade kullansa ne yaparsınız? Aferin çok güzel hareket ediyor mu dersiniz yoksa kızar mısınız? Hangisi? Selamünaleyküm. Aleyküm. Şaban dersteydim. Önemli değilse son konuşalım. Tabi. Buyurun. Şu an sohbetteyiz bayanlarla. Ee, saat tabi saat üç, üç gibi şey yaparız. biter. Rahat olur. Evet. Müsait olur. Tamam tamam tamam tamam. oldu inşallah var olsun. evet demek ki günahlar da aynı zamanda Allah'ın bizleri neymiş kardeşlerim bir denemesi bir imtihanıdır insanlar bu denemeden geçecekler ve neticede ya mükafat ya da ceza alacaklar Allah mükafat alanlardan eylesin ceza alanlardan eylemesin bizleri. Günahsız olanlar sadece melekler yani yap denileni yap diyenlerdir. İnsan hata edebilir ve günah işleyebilir kardeşlerim. Onun yapması gereken günah işlememeye çalışmaktır. Günah işlediği zamanda tövbe ve istiğfar etme, günahında ısrar etmemektir. Bu noktada Müslüm'ün kitab tövbe de gelen bir rivayet var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam siz hiç günah işlemeyecek olsanız Allah günah işleyen bir topluluk halk eder. Onlar günah işler ve tövbe derler Allah da onların tövbelerini ne yapar? Affeder. Burada ha nasılsa bu nasıl var? Ben günah işler, tövbe ederim. Bu mana çıkmamalı kardeşler. Ama günah işlemiş de Muhakkak ne yapacak Tevbe edeceksin. Allah bizleri mağfiret etsin. Onun için bu noktada bizlere çok şey tavsiye etmiş. İyi de hayırda yardımlasın. Kişi arkadaşının dini üzerinedir. Cemaattan ayrılmayın. Şeytan tek kişiyle beraber iki kişiden beridir. Birçok bu gibi ifadelerle bizleri ne yapmıştır? Uyarmıştır. Evet. Küçük günahlara bakacak olursak Kur'an-ı Kerim'de lemem demin Necim 32'de e, tarif edilen ifadede kebirenin alanı veya tarifi dışında kalan yani hakkında bir ceza hat bulunmayan cehennem ateşiyle de tehdit edilmeyen günahlar diye izah edilmiş. ile veya iyi amellerle silinebilen küçük günahlar çeşitli nedenlerle büyük günaha dönüşür. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üzerinde ısrar edildikçe küçük günah diye bir kavram yoktur. Küçük günah büyük olur demiştir. Üzerinde ısrar edilince küçük günah ne oluyormuş? Büyük günah oluyor. Yine hiçbir küçük günah yoktur ki küçük görüldüğü halde büyümesin. Hiçbir büyük günah yoktur ki istiğfar edilerek küçülmesin diyor aleyhissalatü vesselam. Hadesi tekrarlıyorum. Hiçbir günah yoktur ki önemsiz küçük görüldüğü halde büyümesin ve hiçbir büyük günah yoktur ki tövbe istiğfar edilerek küçülmesin. Evet. Allah bizlere muafir etsin. Bakın bir rivayette Allah Resulü vesselam Ayşe annemize diye hitap ederek ya Ayşe göze önemsiz gibi görünen günahlardan sakın. Çünkü bu günahlar için Allah tarafından görevlendirilmiş sağda ve solda melekler vardır diyor. Ve yine Ayşe annemize ya Ayşe şu dağların büyüklüğüne bakma koca koca dağlar küçük nelerden oluşur taşlardan işte günahlarda ne yapar? Böyle oluşur. Diyor. Evet. Çünkü küçük günahlar insanda bir araya gelince onu ne yapar? Felak eder. Tıpkı çöl bir arazide bulunup da yanına kavmin işçileri gelen şu adamın hali gibi. O adam ve diğerleri odun taşıyıp üstünde yırarlar ve bir yığın meydana getirirler derken odun yığınını ateşe verirler ve küçük küçük olan ama bir araya gelince e, kocaman bir ateş olan o çölde bulunan bütün canlıları yok eder gider diyor. Alo. Aleyküm selam var anlatıma. hamdolsun. Dersleyim nasıl? Önemli mi? Tabii şöyle bak. Tabii. ilacın adı aklımda değil. Eve bıraktıydım. farına bir sor buzdolabında. Bir baksın söylesin. O küçük dolabın şeyinde favorik ismi, öyle bir şeydi. Tamam Tabi Tabii tabii. İki tane düşürdüm. Tamam. Hadis-i verdiği e, e, anlama dikkat ederseniz kardeşler Tıpkı diyor çöl arazide e, odun toplayan insanların misali. Şimdi neden böyle bir misal verildi? Dikkat eden ettiniz mi? O zamanki insanlar e, gece olduğunda çöle çıkarlar. Rüzgarın, fırtınanın topladığı, biriktirdiği odunları e, toplar. Onları getirir. Pazarda ne yaparlardı? Satarlardı. Birçoğunun geçim şekli bu şekildeydi kardeşler. Hatta onun hanımı da oduncu hamalı diyor ya ayet-i kerimede Ebu Leheb ile alakalı inen ayette, ayette e, buradaki oduncu hamalından kasıt bu. Çöle doğru gider oradan odun toplarlar ve getir, satarlardı. Buradaysa tıpkı çöl bir arazide bulunup da Herkesin topladığı gelip de şöyle bir yere küme yapılsa, yakılsa ateş ne olur? Kocaman bir ateş olur değil mi? İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da işlenen günahları, bütün insanların böyle bir bir işleyen günahları veyahut da senin hayatın boyunca düşün, 60 senelik bir adamın işlemiş olduğu amelleri bir düşünün. 24 saatin içindeki günahların hepsi şöyle birikirse Ne olur? Ve bunların bir ateş olduğunu düşünün kocaman, koca bir şehri dahi ne yapabilir? Yakabilir. Allah günahları gören ve tövbe edenlerden eylesin kardeşlerim. Küçük günahları önemsememe, bunlarda ısrar etme, insanı büyüklerini yapmaya hazır hale ne yapar? Getirir. Bakın, küçük günahlarla ilgili tavırlara şöyle bir bakacak olursak, Birincisi küçük günahlarda ısrar ve bunlara devamı getirir. İkincisi günahı önemsememe, bu da ruh halidir ki günahı gözümüzde büyütme, kalbin nefret ve hoşnutluğundan kaynaklanırken aldırmamak neyden gündeme gelir? Kalp artık günahtan rahatsız olmuyorsa artık o kalpte ne yapmıştır? Ölmeye başlamıştır küçük günahlarda ısrarın ve devamlı yapmanın bir sebebi aldırmamada insanın imanının eksikliğinden gündeme gelir. Yine küçük günahlardan haz duyup onunla şımarmak ve bunu bir nimet elde etmek sanıp beddaflık sebebi olduğundan gafil bulunmak. Yine Allah'ın kendisini cezalandırmamasına ve hilim göstererek mühlet tanımasına aldanmak. Beşincisi günahı işleyip ondan sonra da bunu başkalarının yanında söyleme Allah'ın bu suçu örtmesine karşı aşırı bir duyarsızlık ve gaflet olduğu gibi aynı zamanda duyan kimseleri de suça teşvik olacaktır. Tekrarlayayım maddeleri. Yani küçük günahlarla ilgili bu tavırlar kişinin ruh halini ne yapıyormuş? Bozuyor. Demek ki Günahın hangi türü olursa olsun mümin ısrar etmeyecek. Ederse ruh hali ne yapıyor? Bozuluyor. Günahı önemseyecek. Kime karşı işlediğini ne yapacak? Bilincine varacak. Varmazsa yine ruh hali bozuluyor. Ve küçük günah duyan, işleyen insanların hakikaten şımarık olduğunu görürsünüz. Pervasız, lakayt, samiyetsiz saygısız, birçok güzel değerlerden uzaklaştığını görürsünüz. O da onun haktan gafil olmasına hak nasihat etseniz dahi burun büküp gitmesine ne yapıyormuş? Sebep oluyormuş. Ve yine Allah Azze ve Celle yapılan bu günahları hemen cezasını vermeyip ertelemesi veyahut ahirete bırakması da günah isteyen insanları ne yapıyormuş? Ceşaretli hale getiriyormuş. Ve yine günahı işleyen bir insanın mesela hadis-i hatırlayacak olursanız kim günah istemiş Allah onu örtmüşse artık bunu yapmıştır? Ta ki o onu açana kadar kapanmıştır diyor. Müslümdeki gelen ifade de. Ama o kişi ben filan yerde şunu yapmıştım. Falan yerde böyle yapmıştım. Gece şöyle şöyle etmiştim dedi mi Artık onun açığa çıkarttığı da ne yapılıyor? Yazılıyor. Bu da başkalarını da böyle bir amele teşvik etmesi açısından büyük bir suçtur. O insanı da tamamen büyük günaha doğru ne yapıyor? götürüyor. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Duyarlı samimi kullardan eylesin. Küçük günah hakkında sakındırıcı, kesin bir tehdit, lanet cehennem ateşi gibi unsurların olmamasına bakarak aldanılmamalıdır kardeşlerim. Çünkü sayılan şebeplerden ötürü büyük günaha dönüşmesi daima nedir? Mümkündür. Bu bakımdan günahın küçüklüğüne değil ama kendisine karşı getirilen Allah'ın azamet ve büyüklüğüne bakarak günahlarımızdan utanma ve sakınmamız gerekir. Evet. Lemem yani küçük günahları bahseden ayetteki lemem kelimesinin aslı olan lemme, toplama, biriktirme, bir şeyde ısrarlı ve devamlı olmak şartıyla yapma ve düzeltme manasına gelir. Dağınık olan saçı düzeltme eylemi bu fiillerden ifade edilir. Aynı kökten gelen elenme az miktarda, hafif tesir ve bir şeyin yanında az bir zaman durma demektir. Dolayısıyla bu sözcük bir kişinin bir işi yapmamakla birlikte yapacak noktaya kadar gelmesini ifade eder. Öyleyse küçük günahlarda her ne kadar büyük günah derecesinde olmasa da ona taşımasına haset, onu yapacak hale getirecek bir taşıyı, taşıyıcı olmasına binaen ondan Müslümanın da ne yapması uzak durması gerekir. Evet. Bir kişinin büyük günah işleyecek noktaya gelmesine rağmen bir gülüm işlememesi de ona birçok hayrı ne yapabilir? Kazandırır. Mesela şöyle bir misal vereyim daha net anlaşılsın. Kadınları ele alalım. Allah Azze ve Celle bir kadın dışarıya çıktığında ne yapsın? koku sürünmesin. Dış elbisesini giysin. Yürüyüşüne, konuşmasına dikkat etsin. Bir erkekle kapalı kapılar ardında baş başa ne yapmasın? kalmasın, Yabancı bir erkekle konuşurken onun kalbine hastalık verici bir konuşma ne yapmasın? Yapmasın. Nikah düşen biriyle el tokalaşma ne yapmasın? Yapmasın. Bunun gibi birçok ifadeyi sayabiliriz. Şimdi bu Kadın olsun, erkeğe olsun. Verilen bir emir mi? Kadın koku sürünerek çıkarsa küçükten büyüğe doğru bir adım atmış oluyor mu? Püslenip, püslenip, yürüyüşüne konuşmasına dikkat etmezse kapalı kapılar ardında yabancı bir erkekten baş başa kalırsa, yabancı bir erkekten tokalaşırsa. Bunları devam ettim mesela misalleri. Bunlar nedir? İnsana sevap mı kazandırır? Günah. Bir ortamdayız. Kadının birisi el uzattı. Ben Müslümanım dedi. E ben de Müslümanım dedi. E dedim sizin Müslümanlığın dedim. Eğer gereklerini bilmiyorsanız öğrenin hanımefendi. E senin gibi diyor ne kadar Müslüman var diyor. Tokalaşıyorlar da diyor. Sen niye tokalaşmıyorsun? Sen onlardan çok mu daha iyisin diyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani deminki maddelere bakacak olursanız bir başkası da Müslüman olduğu halde bu fiili işleyince ve bu fiili işleyenler fazlalaşınca işlemeyen kötü durumda kalıyor. İşleyense iyi Müslüman. Aman diyor ya böyle de Müslümanlık mı olur can Çok da aşırıya gitmeyin diyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Kim hocalar var diyorlar. Kaç tane almış. Neden almıyorsun? Evet. Yani maalesef demek ki günahın küçüğüne de büyüğüne de ne yapacağız? Çok dikkat edeceğiz. Sadece kendimizin işlemesi değil, arkamızdan gelen Müslümanların da aynı belaya uğramasına sebep oluyoruz. Onun için Allah bize affetsin günah işlendiğinde günah psikolojisi insanlara çok hayır, e, hayır diyorum, çok tatlı gelir güzel gelir ve işlemede hiçbir sıkıntı duymazlar maalesef yapma denilen meselelerde insan fıtratı yaparım ederim tipinde bir tavır takınır. Ama Allah'ı razı etme noktalarına gelince buradan birçok gevşemeler ne yapıyor? Gündeme geliyor. Allah bizleri bu imtihanları kazananlardan eylesin kardeşlerim. Ve bakın o fırtınalı bir günde bir mağaraya sığınan ve bir karanın gelip de o mağaranın kapısını kapattığı vakara hatırlıyorsunuz değil mi? Orada mağaradan kurtulmalarına sebep neydi? Bir tanesi Günah istemek istiyor değil mi? Öbürleri kul hakkı, ana baba hakkı. Tam günaha azmedeceğinde Allah korkusundan geri durması, onun o beladan da kurtulmasına sebep oluyor mu? Bakın demek ki günaha ne kadar meyleseniz bile Allah korkusuyla geriye deriye durmanız ve ondan kaçınmanız da size yine birçok hayrı gelmesine ne yapıyor? Sebep oluyor. Rabbim bunları anlayan, düşünenlerden eylesin kardeşlerim. Ama günah işleyen insanların ilk kaybettikleri nedir biliyor musunuz? Nedir? Anlayışlarını kaybederler. Kendilerini aklamaya çalışırlar. Başka hiçbir şey düşünmezler. İblis neden helak oldu biliyor musunuz? He? Günahına kılıf aradığı için helak oldu. Adem nasıl kurtuldu? beni şeytan azdırdı dese haklı değil miydi? O beni kandırdı dese haklı değil miydi? Demedi. Allah'ın Havva ve biz ikimiz andılsın ki yoldan çıktık, sapkınlardan olduk, sen bizi affetmezsen biz felak olduk dedi. Eğer kişi günahını anlar ve tövbe ederse, o insan yine eskisinden belki çok çok daha hayırlı insan olabilir. Ama her kim günahında kendisinde görmez de hep bir başkasında görmeye çalışır. Kendini ıslah etmezse o insanda kardeşlerim helak olur. Aynen iblisin helak olduğu gibi. İşte alimlerimiz geçmişteki iblis günahında ısrar etti yani dilinde ısrar etti, helak oldu. Adem ise tövbe etti, kurtuldu. Büyük adam olmak isteyen çok söz söyleyen değil, günahını görüp tövbe eden insandır demişlerdir. Evet, demek ki günahlar küçük ve büyük diye ne yapılıyormuş? İkiye ayrılıyormuş ve büyük günahlar da kendi arasında ikiye ayrılıyor. İslam'dan çıkaran ve İslam'dan ne yapmayan? Çıkarmayan. Ve Kur'an ve sünnette günahın küçüğü de büyüğü de ne yapılmış? Zemmedilmiş ve hiçbir zaman hoş görülmemiştir kardeşlerim. İlk dönem selef alimlerine baktığımızda küçük günah büyük günah olsa da o günahı bir defa işleme ve ona dönmeme diye ele alınlardı. Ve İbn Abbas'a küçük günah sorulduğunda ben de işlediği bir günahı terk etmeyen bir kişidir dedim diye cevap vermiştir. Evet. Demek ki özet olarak küçük günah ne olursa olsun Müslümanın kendisinden kurtulma, nefsini ondan korumak için uğraştığı, çirkin bulup Allah'a sığındığı, Allah'a yönelerek tövbe ettiği ya da tövbe etmesi gereken günahlar ve hatalardır. Allah bizleri bağışlasın. Takva sahipleri günah işleme konusunda şeytandan bir vesvese geldiği zaman ne yaparlar? Hemen Allah'a hatırlarlar ve bu konuda gerçeği görürler. Günah işlemekten yüz çevirirler. Bu Araf suresinin 201. ayeti. Nuzul sebebini biliyor musunuz? Bazen insan günah istemek istemez ama bir başka insan onu günaha sevk edebilir mi? Bakın bu ayet-i sebebini okursanız dünyalık güzel bir kadın sahabenin bir tanesi her gün mescide giderken önüne çıkıyor ve kendisini zinaya davet ediyor. Hiçbir gün sahabe ona icabet etmiyor. Ve bir gün şeytanın vesvesesine kanıyor ve ona icabet ediyor. Günah işlemeden Allah korkusu galebe çalıyor, adam bayılıyor. Sonra ayıttığında Allah korkusu ağır basıyor ve adam ölüyor kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimeyi takva sahipleri günah işleme konusunda şeytandan bir vesvese geldiği zaman hemen Allah'a hatırlar ve gerçeği görürler. Günah işlemekten yüz çevirirler. Allah böyle amel edenlerden eylesin. Müminler ellerinden geldiği kadar İslam'ın yasaklarından günah dediği fiillerden uzak durmaya çalışırlar. Sevap olan işleri artırmaya çaba gösterirler bilirler ki günahın büyüklerinden bilinçli bir şekilde kaçınanların hatalarını da Allah ne yapar? Örter ve bağışlar. Ve yine müminler bilirler ki kardeşlerim yapılan her iyilik, her hasenat kötülüğü de aynı zamanda ne yapar? Örter, siler, süpürür. Allah subhanehu ve teala öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin konu burada ayrı bir mekana gidiyor. Muhataba göre günahlar diye bir bab açtım. İnşallah bir dahaki derste isterim. Allah subhanahu ve teala bizleri günahın çüküşünden de büyüğünden de uzak eylesin. Rabbim subhanahu ve teala hakkıyla tövbe eden kendini arındıran ve ibadetlerine çok çok dikkat eden şanını kullanırlar. Unutmayalım bir abdestli lanet dayanalım. Çok dikkat edelim. O abdestin bize kazandırdıkları ve bizden temizlediklerini şöyle bir düşünelim. Bir namaza çok çok dikkat edelim. O namaz bizleri nelerden koyuyor? Neleri kazandırıyor? Bir orucun insana kazandırdıkları neler? Vermiş olduğun bir zekat senden ne kirleri götürüyor? Bunu teker teker şöyle bir inceleyip yapalım. Ee, bize kazandırdıkları ve yapmadığımızda kaybettirdiklerini şöyle bir düşünelim. Ve yine unutmayalım ki kardeşlerim yapılan küçük olsun, büyük olsun, ama dille, ama elle, ama davranışla yapılan günahların otomatikmen kardeşlerimize de bulaştığını ve artık ondan kişinin duyarsız, ilgisiz kalmalarına sebep olduğunu unutmayalım. Ama unutmayın hayır işlenen bir şey de inanın siz nasıl istiyorsanız aynı şekilde de o insanlara da ne yapıyor? Bu, bulaşıyor. Ve hayra sebep olan e, hayri işlemiş gibi sevap alacağı gibi serre sebep olan, serre işlemiş gibi de da ne yapacaktır? Masibini alacaktır. Allah bizlere mağfiret etsin. Hak'tan, hutuktan ayırmasın. Fuhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfiruke ve etubuleyum. Elhamdülillah